Bir gün bir müftü dağda bir çobanın Risale-i Nur okuduğunu görür ve küçümseyerek der ''Ben bile okuduğumda anlamıyorum. Sen nasıl anlıyorsun bunları?'' Çobanın verdiği cevap muhteşemdir. ''Efendim şu kuzuları görüyor musunuz? İşte o yavrular acıktıkları vakit gider annelerini emerler.'' Bazen annelerini karıştırır. Başka bir koyuna giderler. Ama o koyun kendi yavrusu olmadığını bildiği için sütünü tutar. Ne vakit kendi yavrusu gelirse işte o zaman sütünü salar ve yavrusunu doyurur. Bu kitaplar da böyledir. Kendi müşterisini, talibini tanır ve o zaman kendisini açar ve feyiz verir. Risale-i Nura ne kadar samimi sarılırsanız size kendisini o kadar açar